Miktat Kadıoğlu'yla havadan, sudan. Günaydın Miktat Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Ağrılarınız var galiba. Ne ağrı <gülüyor> <gülüyor> Ağrı ağrı. <gülüyor> Hanımdan hmm. kim dövdü beni bilmiyorum. <gülüyor> Nasıl geçti toplantılarınız? Çenevrede. Orada dayak edik doğru ya. O Ne kadar şey, saçma bir toplantıydı hocam o. Öyle mi? Aynı adama da kubayen toplantısını yapan insanlar aynı insanlar. O konuda da bize birazcık bilgi verirsiniz. Ya veririz de yani ben <gülüyor> miktar kadar olalım böyle bir işkence gelmedim ya. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> Bu evi ki toplandı ne ya. Her kavadan bir sayı sayıp çok ya tam bir sirk gibi orası. Kar mı hocam? Evet. Galiba bekliyoruz. Değil mi? Şimdi gayri resmi hava durumu bugün çok önemli tabii. Hafta eee? sonu için gayet soğuk ve dondurucu şeylerden bahsediliyor. Doğru mu değil mi bir öğrenelim lütfen. Ya zaten bu var ya geçen alttan beri mesela döndükten sonra hep böyle bir abu sabık tahminler uçuşuyor. Herkes meteorolog oldu ha başımıza. Böyle bir şeyler var. Bir şey çok biraz tahminler de tabii biraz şey. Sürekli değişkenlik gösteriyor. Bir cumartesiye kar gözüküyor bir pazara. Bir cumartesi bir pazar. Her hava tahmini değiştiği zaman şey de değişiyor böyle. Hangi gün olacağı da değişiyor. Böyle bir tuhaf bir durum var. Şu an durumda hocam e, bir kere şunu söyleyeyim. Yani kar yağacaksa en çok Anadolu yakasına yağacak. Onu da söyleyeyim. Öyle mi? E, çünkü yağış geçince doğuya doğru soğukluklar ancak o zaman kar yağması için uygun olacak. Buraya yağış başladığı zaman burada şimdiki bu bugün öğleye doğru yağış başacak İstanbul'da ama soğuk hava sıcaklı çok müsait olmayacak kar için yani öğleye doğru yağmur başlıyor ki güzel bir yağmur bu akşam yarın sabah yağış biraz azalıyor tekrar öğleye doğru yağış işte diyor İstanbul'da Öğleden sonra yağış İstanbul'da karla karışık yağmura dönüşüyor. Yarın mı? Yarın yani o meşhur yükseklerde İstanbul'un <gülüyor> orada kar olabilir ama. Yarın çok öyle bir kar yok. Yarın evet. gece yarısı. Peki soğuk nasıl olacak? Soğuk çok güzel olacak onu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Önce yağışı söyleyeyim. <gülüyor> tamam sende. lütfen. Ee, gece gece kara dönüşecek bu kar yağışı ama miktarı azalacak. Ya, yağışın miktarı miktar olarak su miktarı olarak azalıyor. Pazartesi sabaha kadar aralıklı olarak kar yağışı devam edecek İstanbul'da. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, şu anda e, tam neresi olduğunu kestiremedim ama. Herhalde Beyaz Rusya işte bu İsveç'in biraz doğusundan o şey tarafından aşağı doğru bir yüksek basınç merkezinden şey var. Bir aşağı doğru hava akışı var tam böyle kutuplardan artık. Yani buna Sibirya e demek zor çünkü Sibirya e çok daha bir tarafta. Ama kutupsal bir şey var. Yüksek basınç merkezi yukarıdan böyle kutuplardan havayı alıyor, doğru üstümüze getiriyor ve şeyde de Avrupa'nın kuzeyinde de tamamen yüksek basınç etkisinde. Yani yağış plan durmuş durumda. Şimdi bu yüksek basınçtan dolayı e, hava sıçakları önümüzdeki hafta ortasında çok soğuk gözüküyor. Yani geceleyin eksi yedi. Mesela salıyı çarşambaya bağlayan gece veya pazartesiyi salıya bağlayan gece eksi yedilere doğru düşüyor sıcaklık İstanbul'da. Bu Atatürk Havalimanı civarında bu. Benim tahminler hep Atatürk Havalimanı merkez alıyorum. Yani e, bu, bu, bu gece yani bu geceyi Cumartesi'ye bağlayan gece don buzlanma yok. Ama Cumartesi'yi pazara bağlayan gece 3. Paz Pazar günü zaten hiç sıcaklık sıfır derecenin üzerine çıkmıyor. Pazar günü bütünüyle sıfırın altında, altında geçiyor. Altında. Gece eksi 4. Ee, pazartesi hep eksi. Gece 5, gündüz 1. Salı günü artı 1 7. Yani gece sabah 7. Gündüz artı 1'e çıkabilir. Ee, çarşamba günü 5 artı 2. Perşembe günü 2 artı 2 gibi. Yani buzlanma ve soğuk. Bugün 5 derece. En sıcak gün bugün. Ee, bugün Biraz, artı 5. Artı 5. Sabah da artı 2 Yarın 3 artı 4. Pazar günü 4. Ya, yarın sıfır. kaç dediniz? Bir daha alabilir miyim? Yarın sabah eksi 3. Gündüz, gündüz artı 4. Evet. Pazar sabah 4. Gündüz 0. Pazartesi eksi beş gündüz eksi bir. Salı sabahı eksi yedi gündüz artı bir. Çarşamba sabahı eksi beş gündüz artı iki. Perşembe sabahı eksi iki gündüz artı iki gibi. Evet. Yani soğuk gün bu salı çarşamba olacak. Bence şöyle bir şey de olabilir. donan Donansist olabilir bu. Yani bu çünkü rüzgar çok düşük salı çarşamba. Salı günü biraz da bulutlanma da çok azalıyor. Yani bu... <gülüyor> Salı, çarşamba donan siste yaşayabiliriz. Ee, bu da tabii buzlanma, işte bu Viyatik köprülerde don. Mesela kar olmasa bile mesela diyelim ki kar, pazartesi günden itibaren kalktı, eridi. Ama salı, çarşamba sabahlarında buzlanma, don olabilir özellikle Viyatik köprülerde. Şimdi rüzgar da kuvvetli istiyor yarın özellikle. Ee, bugünkü kastının birinde internette şey diyor, Poyraz fırtınası ama Poyraz değil, yıldızdan. Rüzgar fırtına işletine essecek gibi gözüküyor yarın. Yani fırtına da değil aslında. Kuvvetli rüzgar. 25 beş Çünkü. Ee, yıldız, kuzey, doğu mudur? Kuzey, tam kuzey. Tam kuzey, evet. Yani evet, Poyraz, kuzey, e, doğu. Evet. Kuzey, doğu ya sadece bu akşam oluyor kuzey, doğu. O da çok kuvvetli değil. Sonradan şeye dönüşüyor, yıldıza dönüşüyor. Yani tam kuzeyden geliyor rüzgar. Yüksek evet. basınçını tam kuzeyden alıyoruz rüzgarı. Bu rüzgar kuzeyden böyle geldiği zaman Karadeniz üzerinden geçince, İstanbul'a gelince Karadeniz'in sıcak nemli havasını da götürebilir. Yani bir gö göl etkisidir. Bir etki oluşturabiliyor. Bu göl etkisini de yaşayabiliriz. yani Ondan dolayı bu kar belki de yağacak. Çünkü fazla bir şey yok. Yağ aşağıda olacak. Gerçi çepeslemlerinin biri gelip biri gidiyor. Esas yağ şeyde gözüküyor. Bir dakika bu siz bu akşam Antalya mı içecektiniz bakayım. Oralarda bir şey var. Yok bir yok. Bu sabahtan itibaren Antalya'da esas. Antalya o Ege şey yani güney, Türkiye'nin güney batı uçu. Uç o var ya bir tane bir uç kısım böyle evet. köşe gibi. Orada esas bu sabahtan yağış var öğleye kadar. Öğleden sonra da bu yağış bizim üzerimize ve şeye doğru gidiyor. E, Mersin'e doğru devam ediyor. Yani bu sabahdan itibaren orada da güzel yağışlar var. Antalya civarında o burun şey tarafında. Sonra yağışlar yavaş, yavaş doğuya kayıyor ve Özellikle işte Cumartesi günü Öğleye doğru İstanbul'un Anadolu yakasında e, Bu Nedir bu? Bandırma falan Bu Marmara Denizi'nin güneyindeki Kıyı evet. O bölgelerde esas yağış oluyor Gözüküyor yağış. Bu böyle doğuya Doğru kayıyor. Ondan sonraki problem Ayaz'a giriyor. Tabi yüksek basınç Oturuyor ve Ayaz başlıyor Don, buzlama işte geceler eksi yediler falan Sabahtan akülerin çalışmaması Açık olan boruların patlaması, su borularının, donsuzların şey, baz pardon, neydi? evsizlerin donması, pardon, <gülüyor> bilerek söylemedi baba, <ha>. donsuz <gülüyor> <gülüyor> Yani ondan sonra da şey geliyor. Perşembe günü ve Cuma hafif bir yağış ihtimali var tekrar ama kar değil. Şimdi bu şey vardı nedir? Şuna bakmıştım. Kar olması için hocam bu sıfır derecenin yüksekliği yani şimdi ne kadar yukarı çıksak sıfır dereceyi buluruz. Evet. Ona bakmamız lazım. Yani yüksekliğe. sıfır derecenin yüksekliği heh, şuradaydı pardon. Ee, şurada sıfır derecenin yüksekliğinde şu anda sıfır derece 600 metrede duruyor. İşte biraz 9.20'ye çıkacak da esas problem sıfır derecenin şeyde sıfır derece pazar günü mesela yerde oluyor. Sıfır derece sıfır metreye iniyor hava sıcaklığı. Yani yukarı doğru çıktıkça sıfır dereceyi bulacağınız olan yükseklik Dikçe düşüyor. Mesela pazar günü bu 20 metreye iniyor. Sonra pazartesi günü 0, 0 metreye iniyor. Böyle yani şey var. Ee, yani yağışın erimesi imkanı olmadan yere ulaşma şansı yüksek. Yani kar yağıyor zaten normalde bütün yağışlar buluttan. Ama bu kar yüksekte yağdığı zaman eriyerek geliyordu yere yağmur. İşte bunu ne kadar aşağı alçak olmasına bağlı olarak kar bekliyoruz. İşte bu da e, pazar günü, pazartesi sabahı oldukça şey e, hatta şeye kadar sıfır derece, sıfır metreye iniyor bu Perşembe gününe kadar sıfır metrede dolaşıyor sıfır derece izotermi ki yani yağış olsaydı o günlerde ki tam yağışla bitiyor bütün yağışlar kar olarak İstanbul'a inecekti o yüzden biraz şanslıyız hatta bir tahmine göre e, Çarşamba sabah eksi dokuz dereceyi görecek İstanbul bu yani, bu Çarşamba mı hafta yarısı çarşamba, evet. çarşamba sabah güneş doğmadan evet. Yani haftaya bu yüksek basınçtan dolayı ki buna şimdi herhalde Sibirya soğuğu diyecekler Sibirya Express ama biraz tam da değil ama neyse desinler ee, şey var yüksek basınçtan dolayı önce şu bir iki gün yağmur yağış alacağız önce yağmur sonra karla karışık sonra kar olacak pazartesinden sonra da ayaz var don donan donansiz donan yolcu şoför neyse donan evet. öğrenci ama öğrenciler tatil yapıyor Allah'tan. kaste. Allah. <gülüyor> evet. Böyle geldi. Yani çok soğuk. Özellikle Anadolu yakasında biraz yağış daha fazla kalacak kar şeklinde. Durum böyle hocam. Evet. Yani bu kışın ikinci yani... ayına girerken böyle bir durum var. Herhalde. Tabii. Zaten hocam en çok soğuk en soğuk ay Şubat'tır yani. Evet. En tehlikeli kar yağması da Mart'tır. Mart'ta evet. yani yağmaz ama yağsa da bir iki Fena. hafta bizi içeriye tıkar yani. Tıkar, evet. Havada çok nem olacağı için çok daha fazla bir yağış e, alma ihtimalimiz daha fazla miktar olarak. Evet. Kışın ikinci ayı da bugün başladı kova burcuna girdi Öyle mi? Ben fil Güneş. burcunda olduğum için senin <gülüyor> burcun Peki birazcık da şu toplantılarınızdan bizi bilgilendirin dinleyiciler. Tabandayım. Ben hayatımda. Neydi bu toplantı konusu? Şimdi miktabı? hocam bu Dünya Meteoroloji Örgütü'nün şeyi var. Biliyorsun Türk dünyadaki meteoroloji servislerini yani bir standartlara getirmek, eşit standartlarda ölçüm yapmak, yani gözlem yapmak, ondan sonra onları karşılaştırmak gerekiyor. Şimdi Dünya Meteoroloji Örgütü şimdiye kadar hep meteoroloji verileriyle uğraşmış. Şimdi ilk defa iklim verisi evet. bir şey getirmeye çalışıyor. Bir iklim veri tabanı oluşturmak, bunu bir de işte e, kullanıcıya şey yapmak, sunabilmek için böyle bir anlaşmaya gittik. Şey yapıyorlar bir çerçeve anlaşması da ismi de küresel iklim çerçeve anlaşması. Yani iklim bilgilerinin verilerinin toplanması, dağıtılması, yedilenmesi, bu tahminlerin paylaşılması gibi konular. Bunları bir de şey yapmaya çalışıyorlar. Böyle yüksek bir görev gücü kurmak istiyorlar. Yani eski devlet başkanlarından işte bu Kemal Derviş gibi böyle tanınmış insanlardan da bir şey kurmaya çalışıyorlar. Böyle bir ekip. Şimdi biz oraya gittik. Saat 3'te toplantı başladı. 6'da <gülüyor> e, çekti güya. 11'e kadar şeyi tartıştılar. Daha önceki ta konuşulan yani ele alınmış olan taslakların hangisinin tartışılması gerektiği tartışıldı. <gülüyor> yani ben böyle cıldır yarama, Evet. <gülüyor> yani bu belli değil mi yani en son tasta devam mı tersin bildiğim <gülüyor> yani yok Amerika ile bu şeyler çarpışıyor bu like minded grup var bilmiyor musun? vardı aynı fikirde olanlar diye başının mısır çekiyor evet böyle 3-5 grup var yani o grupları da aynı gruplar şeyde de çok rol oynamış Kopenhag'da ha siz içeride değildiniz belki bu like minded gruplar var işte aynı fikirde olanlar bir tane de şeyler var Afrika grubu var küçük ada adalar grubu var. Böyle Türkiye tabi biliyor sorarsan hiçbir grupta yokuz biz. Bir şey like minded gruba girmek istesek Avrupa Birliği bize fırça atıyor. Ee, şeye az gelişmişlere girsek hop diyorlar siz çok gelişmişsiniz. Ne işiniz var bizim orada? Bizim paramıza göz dikiyorsunuz. Türkiye böyle arada bir derede bir şey yani. Çok ilginç. Evet onu Ümit Özdalga da şey, konuşmalarında şöyle mi? ifade ediyor. 150 ülke bir grup. Bir 40 ülke var. Onlar da işte zenginler. Bir de Türkiye var diyor. 150 artı 40 artı 1. Aynen, <gülüyor> Bağımsız. aynen öyle yani. Bizim ne olduğumuz ne yaptığımız belli değil. Bir tane Makedonyalı bayan vardı. Dedim ya biz de size katılalım kardeş falan. Ben... Bir de yani şey yaptık. Aramız böyle işte hani biz şey kulis yapıyoruz. O, siz çok gelişmişsiniz dedin. Nereden anladın? <gülüyor> ee, İstanbul'a geldim diyor. Ben her taraf çiçekti diyor. <gülüyor> yani, evet. yani dizime paranız çok var. O kadar her tarafı çiçek dikebiliyorsunuz diyor. Biz diyor, da çöpleri kaldıramıyoruz diyor. Para yok. Yani böyle bir şey var işte orada. Bunlar birbirine atışıp duruyorlar işte. Amerika'da taktik yapıyor. Amerikan tek başına gibi ama Amerika yönetiyor daha doğrusu şey gibi. Çünkü başkan hepsi Rus. Rus ve İranlar çok şey hakim şeye. ...Dünya Meteoroloji Örgütüne ...yani şey olarak... İyi, İran, yani ...Yönetimlerde onlar var... ...Evet, İran ve şey, Ruslar... Ha, ...ilginç olan bir şey vardı... ...oradaki toplantıda 189 ülke vardı... ...işte bir sürü de şey vardı... ...diğer kurum, teknik kurum kuruluşlar... ...kocaman bir salon... ...orada benim Amerika'dan sırf arkadaşlarımı gördüm... ...iki tane... ...birisi Güney Kore Meteoroloji Genel Müdürü olmuş... ...Güney Kore'de... Oo. ...birisi de Malezya'da Genel Müdür Yağımcılığı yapıyor... A, baktım yirmi sene sonra bizim arkadaşlar orada, o filan. Artık şimdi Malezya gidiyorum. Evet, öyle <gülüyor> evet. Evet. Davet edildik. Yani şey tartıştırdı hocam orada. Akşama kadar, on bire kadar böyle şey tartışıldı. Hangi belge? Sonra karar verildi bir belge üzerinde. Sonra yarın sabah geldik dokuzda bu sefer de Başka akşama kadar. Başka bir belge var. Bu belgenin eki nerede? <gülüyor> appendix kayıp. <gülüyor> bu nerede? Peki sonuçta bir Onlar ne sonuç ya, alındı? Ondan sonra, da, ondan sonra da şey bitti, toplantı bitti, vakit yok. E on, en en sonunda da işte Rus başkan çıktı kürsüye, işte dedi belge bu filan işte bunu kabul ederseniz edin filan. Yoksa bir, sizi bir daha toplantıya çağıracağız filan gibi. Bu sefer herkes elini otomatik kaldırdı, kabul edildi belgeyi. <gülüyor> Güzel kolay pratik yoldan halletmiş oldunuz ya. Yani. Abi ben böyle bir işkence görmedim yani. Bu kadar <gülüyor> <gülüyor> bu kadar fazla zaman, vakit kaybı. Allah bu diplomatlara şey versin yani. Bütün bireysimle, bütün şeyler böyle oluyormuş mesela bu toplantılar. Hatta bazda çıkıp diyor ya etmeyin Eylemeyin bırakın bu genel ifadeler de şu laf şeye geçelim işe yapalım. Let's go to business, falan diyorlar. Koparan hareket etmeyin diyorlar. Kopanakta da böyle yaptınız sonuç fiyasko oldu diyorlar. Yani onlar evet. kabahankı fiyasko görüyor oradakiler. Bir yanlış e, adaklarını gördü. E, fiyasko görmeyen de pek yok galiba. Hmm. Yani bir de iklim risk yönetimi kavramı çok ortaya çıkmış durumda. İklim risk yönetimi hemen iyi dedim ki, iyi ki şey yapmışım ha, afet yönetimine geçmişim. İklim, afet yönetimi bunlar çok güzel üst üste binmiş. Tam trendler yani şu anda. Zaten ben iyi yola girmişim ha, böyle <gülüyor> 10 sene önce hiç. Yani iyi bir yöntem seçmişim oradan da şey gidecektim ben. Ee, Frankfurt'ta oradan da Kı Kı Güney Kıbrıs Rum kesimine gidecektim. Evet. Yani. Ee, Frankfurt'ta tam bineceğim uçağa gideceğim. Frankfurt'tan Kıbrıs'a giden uçak iptal. İptal. Almanya'da şey var. E, kar çok var dediler. Ben de döndüm geri geleceğim. Şimdi polis çıkartmıyor bizi. Cenevre Havaalanı'na bilmem biliyor musun? Ucundan öbür ucuna aşağı in alttan gel diyorlar. Gidiyorum öbür ucuna bakıyorum Fransa yazıyor orada. Vay <gülüyor> <da>. <gülüyor> Fransa'ya girip tekrar İsviçre'ye geri dönmek zorunda kaldım. Bir gece orada kaldık yani bu şekilde. Ve gidemediniz şey. Gidemedim Kıbrıs'ın Kıbrıs Kıbrıs kesimine. Kıbrıs'ın kesimi de Kıbrıs Enstitü'ye ve Enstitü kurmuşlar Kıbrıslar. Bu da herhalde Avrupa Birliği'nden bir proje, bir almanı getirmişler başına. Ee, dünyada ne kadar bu iklim iklim değişikliğiyle çalışan varsa Akdeniz bu bölgelerde hepsini topluyorlar oraya. Ben de birazcık naz ettim işte. Ben gidemem. Yani ben vize alamam dedim. Ben gidip vize kuyruğunda bekleyemem sizinle mi uğraşacağım? Dediler o zaman gel, tamam bize sen isteme bizden, biz sana havaalanında vize vereceğiz, sana bir mektup verelim. İçişler Bakanlığı'ndan cihazı çıkardılar bizim için. Vay canına müthiş. Ben dedim, he, ben dedim bir de şimdi e, Atina üzerinden de gelemem, bir de şimdi gidip Yunan vizesimi alacağım. bana dedim, Ben uğraşamam dedim, vaktim yok o kadar. Tamam dediler git Almanya'dan gel, her şeyi. <gülüyor> evet müthiş. Bir şey dedim, hocam şey derdim, ben Türk kesimden göreceğim falan. <gülüyor> Aklıma gelmedi o kadar. Ya, adamlar yani çok kolaylık gösterdiler her şey ama yine de ben sunumumu gönderdim onlara o sunumu koyacaklar web sitesine yani iyi çalışıyor adamlar bütün her şeyi toplamışlar insanları evet mesele mesela, de önemli yapmışlar. çünkü yani bizi de Türkiye'den mutlaka katılmamız için uğraştılar İşte Eti'den iki kişi seçmişlerdi Türkiye'den yani öyle bir de ben geldim bir tane şey vardı işte bir 20 Ağustos sentromum 20 ne Ağustos ocak 20 Ocak'ta büyük plan olaylar olacak Olan işte havayollerde bir ilan vermiş bizim bir tane profesör arkadaş kimyacı. <gülüyor> Onun tartışması vardı ki ben geldim bir gün sonra Otu'ya gittim Ankara'da şey vardı Yuvarlak masa toplantısı vardı afet yönetimi. Bu Haydi depreminden sonra bence dedim herhalde çok önemli bir zamana rastladı bu. Evet benim de aklıma o geldi ama öyle değil miymiş? Kimse yok ortalıkta bir tane kasteci bir şeysi yok. Bütün kasteciyi beni arıyor şeyi soruyor. 20 Ocak'ta. Abi, olağanüstü Hava Yolları olacak mı? Ya kehanet var böyle bir tane. Herkes da... Nostradamus'un peşinde. Ha, kehanet evet. doğrulama çalışıyor. Kardeşim bir kere adamın bir bak kim konuşuyor. Yani hep her deli taş atınca kuyuya ben mi çıkaracağım Allah'ım öyle bir görevimiz var ya. Yani o yok bana diyor ki o prof hocam diyor o da bir hoca. Hocalar hocaları sevmiyor. Ya kardeşim o ne hocası ben ne hocasıyım? İşte, orada şeyde de aynı şeyi gördüm ben. O yuvarlak o, o stop anısını. İşte İzmir'de yapmışlar afet planları filan. Bakıyorum orada bir e, 20 30a hoca var. Hepsi yer bilinci, işte değişik değişik uzaycı, teknoloji bilmem ne. Bir tane afet yönetim uzmanı yok. Ve plan yapmışlar ama plan plana benzemiyor yani. Bir istatistiksel şey olmuş, veri taban oluşmuş. Ya diyorum bu böyle olmadı filan. E, hepsi hoca, bunlar da hoca diyorlar. Dedim hocam benim de bir tane, ben de hocayım. Hem de o doktorum bak, prof doktor. Benim çok güzel bir açık kalp ameliyatı tekniğim var diyorum. <gülüyor> Şimdi artık iyi ameliyat yaparım ben de. <gülüyor> var mı hocam orada kalp hastası? Olmaz mı? Hepimiz öyle. Prof. Doktor Amerika'dan <gülüyor> doktora almış. Ben okuyan birisinin sağlam kalbe sahip olması imkanı var mı? Ha, işte <gülüyor> hocam çok güzel amlat yapıyorum. Nasıl? Hocayım, <gülüyor> profesörüm, daha ne istiyorsunuz ya? tabi tabi tamamen. Allah ya, bu ne biçim memleket ya? Bu kadar şey böyle her şey birbirine girmiş. Ha. Ha. işte İşte uğraştık yani kimse şey sormadı bize. E, nedir o? ...ne oluyor dünyada, Haiti'den oldu... ...bizde ne olur, bizde olsa... ...bu arada ben şey gördüm, bu Celal Şengir Hoca var bizde... ...birin teklifte bir yazısı vardı... <gülüyor> Strateji, ...strateji page diye... ...strateji page.com... ...strateji sayfası Türkçesi... ...orada askeri stratejilerden bahsediliyor... ...işte askeri şeylerden, bütün silahlı kuvvetleri... ...karşılaştırıyorlar... ...senaryolar falan var... <gülüyor> ...bir yazısından ondan ben de merak ettim, bakayım dedim... ...gireyim buraya, havadan, sudan ne var burada... ...bir baktım, Çin... ...çıktı, Çin'in gizli silahı diye... Çin'de tam 30 bin kişi, 30 bin kişi hava modifikasyonu üzerinde çalışıyormuş. Hmm. Orada uzun uzun anlatıyor. Çok ilginç geldi bana ama onu tabii işleyemedik. <gülüyor> <gülüyor> Böyle konular Türkiye'de şey değil yani. Bizim televizyonlara bakıyorum hocam abuk subuk adamlar çıkıyor. Saatlerce konuşuyorlar. Bana televizyona çağırlar mesela, hava durumu falan. Bir dakika, iki dakika zor konuşuyorum ya. Bir de soğuğun altında orada bekliyorum saatlerce. Ama adam çıkmış işte yok. Kur'an'daki bir ayetlerin rakamlarıyla bilmem neler arasında işi kuruyor. Bir tane şaklaban geçen de... <gülüyor> Kutuplarda şimdi Dünya hocam basık kutupları basık. Ekvator daha şişkin. Dünyanın bir tane yarı çapı yok. Dünyanın yarı çapları sürekli değişken. Evet. Ee, bu yarı çap değişken yarı dolayı... Yani bir tane Dünya'nın yarı çapı yok. İstediğin kadar bir yarı çap seç beğen al yani oradan. Şimdi diyor ki... E, Kabe'nin üzerinden diyor ennen boylamı bu diyor... İşte dünyanın yarı çapı da budur diyor. Yani seçiyor bir tane yarı çap. Aa bu buna eşittir diyor. Bak bu diyor ona karşılık geliyor. Allah'ım yani. Bak şu Allah'ın Yani bu ne saçmalık yahu. Böyle bir şey yok ki. Yani böyle bir şey durum yani abuk subuk günden bunlarla meşgul ediyor televizyonları saatlerce. Biz çıkıp anlatamıyoruz bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Çıktığımız zaman da sorulan şey havalar çıldırdı mı? Bilmem ne. Geçen de yazdım yok deve diye. Bilmem okudun mu deve yazısını. Hayır görmedim bakayım Oo, hemen. Geçen plastikini yazdık yani. Şimdi bana sorular ki Avrupa çok soğuk, Türkiye niye sıcak? Şimdi bu devenin örgütü var, hani iki türlü deve var. Aa, bir, tane evet, süreler, evet, evet. bir tane deve var tek örgüçlü, bir tane de çift örgüçlü var. Evet. Devenin örgücü olan böyle yükselen yer kısım sırt diyoruz ona meteorolojide. Orası sıcak havanın olduğu yer. Devenin örgücünün iki örgütünün arasındaki o U şeklindeki o vadi ise oluk. Şimdi hangi ülke neredeyse ona göre havası ona göre oluyor. Yani sırttaysak sıcak, oluktaysak soğuk. Bu bir dalga şeklinde yani bu havaki dargı ediyor. Bu dalga neresi desen oradasın. Şimdi bu dalga doğuya kaydı. ama biz geldik oluğun içine. Şimdi hava soğudu i̇şte Öbür tarafta sırt vardı. Yeni <gülüyor> artık develi meveli can bunları. kastederek evet. <gülüyor> edeyim ki okumuyor çünkü hava durumunda bunlar yok. Şey okuyoruz mu siz? Van'da bizim bir arkadaş var Mustafa Sarı. Tanırsınız. Evet. O Van'daki Van Gölü niye yanlış yazılıyor o kitaplarında diye bir sürü şey yaptı, itiraz etti. En sonunda Van Gölü'nü kaldırdılar kitaplardan. Öyle mi? Ha, hiç anlatmamıştım Van Gölü'nü. Güzel, çok iyi yapmışlar. Eskiden Van Gölü'nde canlı yaşamaz, balık yaşamaz diyorlardı. Evet, şimdi Van Gölü'nü kaldırdılar. <gülüyor> Bu da itiraz etmiş. Ondan sonra demişler Van Gölü'nde inci kefazı yaşar bir de sazan balığı der. Ona da itiraz etmiş. Bu sefer Van Gölü'nü tamamen kaldırmışlar. Evet. Şimdi ben de korkuyorum, şimdi itiraz <gülüyor> edeceğim. Yani bu coğrafya kitaplarında havayla iklimle ilgili şeyleri nasıl okutuyorlar, neler okutuyorlar ki? İnsanlar havadan hiçbir şey anlamıyor. Yani anlıyormuş gibi yapıyor da ama gerçekte hiçbir şey anlamıyor. Her şeye şaşırıyor. Yani bir rüzgar esiyor, Bolotos'tan çepe öncesinde çok sıcak oluyor. Arkadan soğuk çepe geliyor, soğuyor, düş soğuyor. E bunu bile anlayamıyor bizim insanımız. Evet, coğrafya kitapları çok <gülüyor> Halbuki tarih kitaplarının ne kadar iyi olduğunu bir bilseniz öyle mi? Yok, olağanüstü. Dünyanın en iyi tarihini bizim, Yok, bizim bu, okullarda şimdi, okuyabilirsiniz. Hocam fazla itiraz edersen tarih dersini kaldırlar. Ona ondan korkuyorum ben şimdi. Işte iklimle ilgili bir şey <gülüyor> alacağım. Ne biçim iklim dersi veriyorsunuz? Kimse bir şey öğrenmiyor. Bak korkuyorum kaldıracaklar. Gerçi ben eskiden şeye itiraz etmiştim. Bu havanın sıcak, sıcak havanın yüksek nem tutması, havanın doymasına falan. Son birkaç senedir ÖSS'te hiç o soru çıkmıyor o konuda. Evet. Yani biraz itirazınca kaldırılıyor toptan kaldırılıyor. yani. Yorgan gitti kavga bitti oluyor. Yakında iklimi de kaldıracaklar zaten. Yani evet fazla çok itiraz etmeyin hocam. <gülüyor> tamam. Peki çok teşekkür <gülüyor> ederim. Görürüz <gülüyor> hoşça kalın. havadan, sudan.